Darut takribten imhaya, ahzabuş ya kerem çağlar. Geçmişte yaşanmış kötü hadiselerin hatırlanıp günlük hayatı daha da tatsız bir hale sokmaması için ölüleri mezarlarından çıkarmayın diye veciz bir söz vardır. Ölüleri mezarlarından çıkarmak, izan ve istikamet sahibi hiç kimseye fayda vermez. Fakat söz konusu ölüler, uğruna aralarında muvahhid kardeşlerimizin de olduğu, günlük ortalama 100 kişinin öldürüldüğü sapkın bir zihniyet olunca, hatırlamak şöyle dursun, tarihte ender görülen kıyım ve katliamların gerekçesi yapılmaktadır. Suriye'de boy gösteren Ahzab-ı Şia tarihsel arka planında işte bu hastalıklı zihniyet vardır. Moğol gaddarlığında gerçekleştirilen katliamların baş destekçisi ve finansörü ise İran'ın ta kendisidir. O İran ki bundan 34 sene evvelki halk hareketi sonucu gerçekleşen Farsi-Şii devrimi, başta İslam alimi olmak üzere tüm dünyaya İslam devrimi olarak yutturmuştu. O İran, bugün Büyük Şia olarak kuvvetli bir Şia ittifakı oluşturmak için bütün gücüyle Suriye'ye yüklenmektedir. Nasibi, ehlibet düşmanı olarak görüp tahkir, tekin ve tekfir ettikleri ehli sünnetin beldelerini zapt edemedikleri Şiavi bir şehvetle yerle yeksan etmekten çekinmeyen bu ittifakın tarafları esasen kindar, takiyeci ve kökten tekfircidirler. Özellikle tarihi bir açıdan bakıldığında, İslam ümbeti'nin tarihinde ilk kez başsız kaldığı Moğol istilası sırasında. Müslümanlara yapılan en büyük ihanetinin baş aktörlerinin Şiiler olduğu görülecektir. O dönem yönetim merkezi Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesi Hüsnü niyetinden ötürü Şii bir vezir atamıştı. Bu vezir sonraları Moğollar, Tatarlar namına casusluk yaparak İslam halifesine ve ümmete karşı büyük bir ihanet içerisine girdi. Moğollarla yaptığı işbirliği sonucunda Bağdat, benzerine bugün Şam, Halep, Hama ve Kusair'de yaşanan büyük bir yıkım ve soykırıma maruz kaldı. Şii Fatimilerin 10. ve 12. yüzyıl arasında hüküm sürdüğü Tunus ve Mısır bölgelerinde yaşayan ehli sünnet Müslümanları nasıl büyük bir baskı ve tedhişle sindirmeye çalıştıkları İbnü'l-Esir ve diğer Müslüman tarihçilerin kitaplarından okunmalıdır. Günümüz Ahzab-ı Şiasını anlamada hatırı sayılır bir katkısı olacaktır. Yakın geçmişe baktığımızda da aynı amaç ve istikametin hiç değişmediğini görürüz. Mesela Afganistan İslam Emirliği'nin ilanından sonra oradaki Şia unsurlarıyla işbirliği içerisinde Amerikalıları dahi şaşırtan komploların içinde ve başında yine büyük Şia İran vardı. Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerindeki Şii dalgalanmasını meşru demokratik hak talebi olarak nitelendirerek destekleyen, körükleyen ve milyon dolarlar akıtan da İran'dan başkası değildi. 1985 yılında Beyrut'taki Filistin mülteci kampına Sudan bahanelerle saldırıp Ariel Sharon gibi katliam yapanlar, Lübnan'daki Şii örgütlerden Şii Emel örgütüydü. Bu örgüt esasen bugünkü Hizbul Esed'in beri oldukları isimle Hizbullah içinden çıktığı bir oluşumdu. Bu katliamda binlerce Filistinli öldürüldü. 2007 yılında yine Lübnan'daki Nehrul Barit Filistin mülteci kampına Fethül İslam isimli İslami bir cemaate yönelik saldırılar gerçekleştiren ve çoğunluğu Hristiyanlarla Şiilerden oluşan Lübnan ordusuna destek veren yine Hizbul Esed oldu. Suriye'deki mücahitleri, sırf kendileri gibi Şia'dan olan Şam'ın Sfengs'i Esed'e karşı cihad ettikleri için tahkir ve tekfir eden ahzab Şia'nın aslında kimler olduğu hususunda anlatılacak çok şey var. Takıyecilikle perdeledikleri akideleri gereği, ehli Sünnet'i hiçbir hilaf olmadan tekfir eden Şia'nın önde gelen reislerine göre, Mustazaf ve yurtlarından çıkarılan halka yardım ve zalim tağutun devrilmesi için fiise fisebelillah cihad eden mücahitler tekfirci oluyorlar. Takiye'yi dinlerinin esaslarından kabul ettiklerinden ehli sünnet Müslümanların kahir ekseriyetinin bilmediği tekfirciliklerini gizlemek için Suriye'deki çağdaş hülaguya ve vahşi rejime karşı mücadele eden Müslümanları tekfirci damgasıyla yaftalayıp tüm İslam aleminde itibarsızlaştırmaya çalışarak kalplerindeki zehri mücahitlerin üzerinde boca etmekten geri durmamaktadırlar. İran, Irak ve Lübnan'daki Hizbül müteşekkil Ahzabu Şia'ya göre barış ideolojisi, nasibilerin ehli sünnet Müslümanların inançlarından evladır. Zira bu ideolojinin sahibi kendi Şia'larındandır. Kendi Şia'ları olarak gördükleri ve destekledikleri Musaillerin Ali radıyallahu anh'a uluhiyet atfettikleri düşünüldüğünde durum biraz daha netleşmiş olur. Şia'nın savaş tarihinde Müslümanlarla yaptıkları savaşlar büyük bir yekûn tutar. Öyle ki İslamiyet'ten sonra Müslüman olmayan kavimlerle yaptıkları savaşlar ancak bir dipnot kadar yer tutar. Fatimilerin başı İmam Ubeydullah ve Nasruddin Et-Tusi'nin inancı, ihaneti ve amacı, günümüzde Ali Hamaneyi, Nuri el-Maliki, Beşşar el-Esed ve Hasan Nasrallah'ın şahsında aynı istikamet üzere ve daha güçlü bir irade şeklinde devam etmektedir. Artık Hizbul Esed olarak meşhur ve maruz olan güruh, Suriye'ye sanki barış elçileri yahut insani yardım görevlileri olarak girmişlerdi, Kusayr başta olmak üzere birçok beldeyi ahalisiyle beraber yakıp yıkarak öldürenler onlar değilmiş gibi uzun ve zehirli dilleriyle haklılıklarını böğürürken herkesin bu yapılanları olağan karşılamasını bekleyebilmektedirler. Asab-ı Şia ile Ehli Sünnet arasındaki fıkhi değil, itikadi ihtilafların konuşulmasını, yazılmasını ve gündemleştirilmesini yasaklayanlar, bu tavırlarıyla Şia'ya büyük avantajlar sağlamış oldular. Geçen yüzyılın son çeyreğinde Şia ile Ehli Sünnet arasında mezheplerin yakınlaştırılması iddiasıyla İran merkezli Darü't Takrib Müessesesi kuruldu. Bu müessesenin asıl amacının mezheplerin yakınlaştırılması değil, ehli sünnetin Şia'ya yakınlaştırılması olduğunu şuurlu ve muhakkik ilim adamları fark ettiler. Bu amaçları öne sürerek ehli sünnet beldelerinin birçoğunda merkezler açtılar, yoğun bir Şia propagandası yaptılar. Naifliklerinden olsa gerek aynı amaçla, mesela Tahran veya Tebriz'de benzer çalışmalar yapmak isteyen Sünni alimlere hiçbir zaman izin vermediler. Şianın gerçek itikadını kendi dillerinden duymak pek mümkün değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kendilerince sahih ve muteber kaynaklarda ehli beyt imamlarının nispet ettikleri sözlerle takiyeyi adeta din edinmişlerdir. En muteber hadis kitaplarında sadece bir rivayeti burada aktarmak yerinde olacaktır. Takiyesi olmayanın dini de yoktur. Bu inançlarından dolayı milyonlarca insanın gözlerinin içine bakarak neredeyse dağları bile yerinden oynatacak hile ve düzenbazlıklar içerisine girmekten çekinmezler. Ehli sünnetle ilişkileri her daim aldatan ve aldatılan bir ilişki zemininde cereyan etmiştir. Aldatılan taraf duygusallıkla ve aceleci davranarak Şia'yı destekleme tuzağına düşen alimler ve cemaatler olmuştur. Aldatan taraf ise onların gerçek inançlarından habersiz olan kimselerle olan ilişkilerinde takiye oyununu maharetle oynayabilen Şia alimleridir. Tevhid akidesinden farklı bir şey olan Şia inancının İslam dışı unsurlar barındıran inançlarını konuşmak, yazmak ve tartışmanın dahi yasaklandığı camiaların başlarındaki insanlar bazı gerçeklerin farkına varmış olsalar dahi bunları gündemleştirmekten azami derecede kaçınırlar. Hal böyle olunca bu camiaların mensupları ve sempatizanlarının büyük çoğunluğu sürekli olarak aldatılan tarafta bulunmaya mahkum bırakılmaktadırlar. İran'ın mustazaf Suriye halkına karşı müşrik esedi ve rejimini bütün gücüyle desteklemesi ve Lübnan'daki paramiliter Hizbul Esedi cepheye sürmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan Şia muhiplerinin bir daha hayal kırıklığı yaşamamaları için artık şu hayal aleminden ayıkmaları onlar için de pek hayırlı olacaktır. Zulme rıza zulümse, zalime ve yaptığı zulme hangi surette olursa olsun destek vermek daha öncelikle ve daha büyük bir zulümdür. Kendilerini ehli sünnet olarak gören ve ehli sünnet adına söz söyleme hakkına sahip olduklarını iddia eden zevatın gün geçtikçe gerçek yüzleri ortaya çıkan Şiaya karşı takındıkları munisane tavırları duygusallıktan öteye geçmez. Mustazaf bir halk ve Allah için kıyam etmiş kardeşlerimiz Ahzab-ı Şia tarafından vahşice doğranırken bu cürümlere görmezden gelmek, her iki tarafa da eşit mesafede durma aymazlığı göstermek ve fitnenin bir parçası da biz olmayalım naifliklerinin İslami bir tavır olmamakla beraber vicdani hakka niyetli ve adaletten yana bir tavır olmadığı da açıktır. Haçlıların Afganistan, Çeçenistan ve Irak'ta yaptıklarından çok daha ağır cürümler işleyenlere hala muhabbet besleyip sempati göstererek, bu güçlendirilmesi gereğini mırıldanabilenlerin halet-i ruhiyeleri mucibi meraktır. Ehli sünnetten olduklarını iddia ettikleri halde, ümmet için Yahudi ve Haçlılardan çok daha tehlikeli bir konuma ulaşan Şia ile yakınlaşanların, bu tutumları ne ilimden ne de bu gibi konuları ele alan ilmin teşvikinden kaynaklanmaktadır azab Şia'nın hiç gömmediği ölüler üzerinden kendi üzerlerine boca edilen propagandif söylem ve aktiviteler, insanlarımızın sağlıklı muhakebe kabiliyetlerini yitirme ve vicdanlarının dumura uğramasına neden olabilmektedir. Nitekim Suriye'deki kıyım ve katliamlar vesilesiyle ortaya çıkan manzara da bunu göstermektedir. Tahran'ın politikalarının İslam ümmeti için mübalağasız olarak en az Washington'ın politikaları kadar tehlikeli ve sinsici olduğu yönünde geçmişte bazı Müslüman ilim adamlarının ifade ettikleri kanaat, özellikle Suriye'deki uygulamalarda daha da somutlaşmış bulunmaktadır. Allah Sübhanehu ve Teala tüm Müslümanlara hakkı hak olarak tanıyıp, ittiba etmeyi, batılı batıl olarak gerçek yüzüyle bilip ondan içtinab etmeyi nasip ve müesser eylesin. Suriye'deki mücahitler için dualarımızda muhakkak yer verelim. Allah Sübhanehu ve Teala zalimlerin ve zalimlere yardakçılık edenlerin gücünü kırsın. Şüphesiz ki izzet sahibi olanlar, Allah Sübhanehu ve Teala, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerdir. İslam düşmanlarına ve zalimlere ise dünyada rüsvaylık, ahirette de azap müjdesi vardır. Allah'a hamd, Resulullah'a, Pak ehlibeytine, seçkin asabına ve mücahitlere selam olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 19. sayısında yayınlanmıştır.